Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi, o da size de selam olsun demiş, bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü.